Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer Allah tarafından size bir fetih, zafer nasip olursa, biz sizinle beraber değil miydik derler. Şayet kafirlerin zaferden bir payı olursa, size üstünlük sağlayıp, sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah müminlerin aleyhine, kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir.